Apsis mozaiği absisin çeyrek kubbesinin orta kısmında, tanrı Anasa Hize nokta Meryem, Teutokos, üzeri değerli taşlarla süslü ve minderli bir taht üzerinde oturmakta olup kucağında çocuk Hize, İsa'yı tutmaktadır. Bu mozaik hikaya Sofya'da ikonaklazma, tasvir kırıcılık, döneminden sonra yapılmış, ilk figüratif tasvirli örneği teşkil etmesi açısından önemlidir. Mozaik tasvir 9. yüzyıla tarihlenmektedir.